Kardeşlerim, Muazzez Müminler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Neye nasıl çağırdılarsa Dağılan, parçalanan Ümmeti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Başladığı yerden başladığı esaslar dairesinde Yürüyüşünü yenilerse Allah Teala Bu ümmete merhamet edecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arap Yarımadası'nda Mekke'de Risalet davasına memur kılındığı zaman Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem kapalı olan dükkanları açmaya yıkık olan evleri yapmaya iptal edilen ticaret yollarını canlandırmaya ihya etmeye memur olmadı Sallallahu Aleyhi ve sellem onlar için gelmemişti zaten ticaret yapıyorlardı Yaşadıkları evleri vardı, hanları hanumanları vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara toprağı işlemeyi, daha çok ürün almayı öğretmek için gelmemişti. Zaten onu Allah azze ve celle uçsuz bucaksız çöllerin olduğu Mekke'de göndermişti. Peki ne söyledi Peygamber insanlığı aleyhissalatu vesselam? li ila fi qureyş ila fihim rehlete'ş şitâi ve sayf felya'budu rabb hâzâ'l beyt o dedi ki ey mekke yaz olduğu zaman şama gidiyorsunuz kış olduğu zaman ticaret kervanlarınızla yemene gidiyorsunuz o halde bütün bunları size alıştıran öğreten felya'budu rabb hâzâ'l beyt'llezî et'amehum min cuu'i ve emennehum min havf sizi korkulardan emin kılan, açlıklarınızı gideren şu Kabe'nin sahibine, şu beitin sahibine Allahazze ve celle'ye ibadet ediniz. O'na kul olunuz. Efendimiz Ali seyyidül vesselam insanlığı kul olmaya çağırdılar. Buyurdular ki: "Hulikatid dunya lekum ve innekum huliktum lil ahireh." Dünya sizin için, sizse Ahiret için yaratıldınız Kul olunuz Kul olursanız Allah Azze ve Celle Sizi teyit edecek Elinizden tutacak Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Efendilerimiz Allah Resulüne ittiba ettiler Ona teslim oldular Onlar Mekke'den Medine'ye onlar Mekke'den Habeşistan'a, orada evler yapmaya, orada dükkanlar satın almaya, hanlar, hanumanlar yapmaya gitmediler. Medine'ye, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatmaya gittiler. İnsanlara, ''Ve'budullâhe'' taşı, toprağa bırakın, gelin Allah'a, yer ve göklerin sahibine kul olun, onu demeye gittiler. Efendimiz Aleyhisselam bütün insanlığı dirilmek için ona çağırdılar. Allah'a, Rabbine davet ettiler. Ebu Velid yanına geldi efendimiz Aleyhisselam'ın. Dünyalık verelim dediler. İktidar verelim dediler. İtibar verelim dediler. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ''Kul ya ebel velid esma'' ''Konuş Ebu Veli seni dinliyorum'' dedi. Efendimiz Aleyhisselam'a dünyalığı eline koydular reddetti. Senin adına reddetti. Yani sana dedi ki, Ey şu camiyi dolduran Türkiye'nin hemen bütün vilayetlerinden gelen alemi İslam'ın pek çok ülkesinden şurada şu camide şu cuma vaktinde olan İslam'ın çocukları Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a iktidar dediler Dünyalık dediler, makam dediler ama senin adına da Peygamber Aleyhisselatu vesselam dünyalıkları reddettiler. Hayır dediler, merkezinde Allah'a isyan olan bir dünyayı kabul edemem dediler. Dünya zaten bizim hizmetimize amade olacak, biz Allah'a kul olabilirsek Bedir'de kuşattılar Peygamber Aleyhisselatu vesselamı. O zaman ellerini kaldırdı. Allahum ve in tehlikâdihil âsabe, falan tuhbe fil ardı âbda. Peygamber Aleyhisselatu vesselam, ya Rabbi, ben Peygamberim. Beni bütün aleme rahmet, beni bütün bir aleme müjdeci olarak gönderdin. ''Neden Bedir'e gideyim ki? Neden şu sıcakta o kadar mesafeleri kat edeyim? Şuradan atayım taşları, buradan atayım mızrakları.'' Allah'ın inayetiyle ''Durdur Mekke'nin ordusunu.'' demedi Hz. Muhammed Aleyhisselam. Bedir'e kadar gittiler. Ebubekir Bekir sağ tarafında, Ömer öte tarafında. ''Madem ki ya Rabbi.'' ''Bunlar senin adını yeryüzünden silmek için Mekke'den Medine'ye yürüyorlar. Ömer yoluna feda, Ebu Bekir yoluna feda, Ensar muhacir yoluna feda ya Rabbi'' dediler. Ama gücümüz bu kadar. 313 kişi. Karşıda onun 3 katı büyüklüğünde bir kuvvet var. Çocuklar bile bilir ki 313 kişi, 1000 kişiye galip olamaz ama senin kuvvetin var ya Rabbi. ''İn yensur kumullahu felâ Sen bizimle olursan, senin kuvvetin, senin musretin olursa sağında Ebu Bekir, solunda Ömer, ardında Ensar, muhacir olan Hazreti Muhammed'i kim durdurabilir ya Rabbi?'' Allahumme, in tehlikâdihil isâbe Bu bir avuç Müslüman burada şehit olursa Sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak ya Rabbi Allah Resulü Aleyhisselam Kalın çizgileriyle, mahrem noktalarıyla Müslümanın yeryüzünde varoluşunun esasını tayin ediyor Ya Rabbi biz yenilirsek Medine'nin Pazarı, Medine'nin piyasası alt üst olur. Hayır, bunun için sana kaldırmıyorum. Eğer biz burada yenilirsek, buradan Mekke'nin eşkıyaları Medine'ye giderler, evlerimizi talan ederler, perişan ederler, yıkarlar bütün şehri. Çocuklarımı, şehrimi korumak için değil. Eğer biz burada yok olursak, şehit olursak, sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak Allah'ım. O halde kardeşim, senin varoluşunun temelinde ne hanlar, ne hanumanlar, ne dünyalıklar, ne makam, ne rütbe, zaten onlar gelecek. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنْكُمْ salihati الصَّالِحَاتِ۪ي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ fil الْاَرْضِ Eğer imanımız, ameli salihimiz olursa, Allah yeniden galipleri mağlup yapacak, yeniden mazum İslam ümmetini fatihler konumuna yükseltecek. Allah'ın vaadi var, yaptığı gibi yeniden yapacak. Ama sen hayatın merkezine kulluğu koyacaksın. Efendimiz Aleyhisselam, onun öğrencileri niçin yürüdüler Mekke'den Medine'ye? Sen her sabah kalktığında sabah namazıyla ulaşacaksın. Bugün gecenin yarılarına kadar senin yoluna, kitabına, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini anlatmaya bütün zamanlarım, anlarım feda olsun ya Rabbi dediğin zaman işte o an hayatın hakikatini idrak edeceksin. Roma güçlüydü. Üç kıtada vardı. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da vardı. Güçlüydü kimse yıkamaz dediler Hz. Muhammed'in ümmeti yıktı Roma devletini Onun kadar güçlü değildiler Ama in yansur kumullahu felâ gâlib Onlarla Allah vardı Velillâhi cunûdus semavati vel ard Yer ve göklerin Orduların Zalimlerin hesaba katmadığı bir de Allah ordusu vardı Onunla yürüdü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri İskender vardı Güçlüydü, batıdan doğuya doğru sefer düzenledi, bütün devletleri işgal etti, ortadan kaldırdı. Sonra İskender de yok oldu. İskender'i kimse hatırlamıyor artık. Roma'dan geriye sadece zulüm kaldı. İngilizler... Geçen asırda üzerinde güneş batmayan imparatorluk kurdular. Ama onlar da duramadılar, onlar da çekildiler. Şimdi dünyada acı var, ümmetle alay ediyorlar. Her yerden kan, gözyaşı haberleri geliyor. O görüntüleri ajanslar geçiyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam, onun yürüyüşüne bak kardeşim. Merkeze kulluğu al, kulluk için, sana teslim olmak için buradayız ya Rabbi. İşte biz farklı yerlerden lisanlarımız, delilerimiz, bölgelerimiz ayrı ayrı. Ama kusuyoruz ya Rabbi, onların bize vermiş olduğu içirdiği ulus anlayışını kusuyoruz. Sen Bilal aldın, Ammar aldın, Kureyş sene bu vekir aldın. Onlara ümmet şerbetini içirdin. İşte biz ya Rabbi. ''Ulus anlayışını kusuyoruz, ümmet ruhunu yeniden kuşanıyoruz.'' Dedi an, ''Allah bu ümmetin önünü yeniden açacak kardeşim.'' Ama sen, Ebu Ayyubel gibi olacaksın. Hani diyor ya, ''Biz artık Arap Yarımadası'na İslam'a hakim kılmıştık. Dedik ki, camiden çıkalım, evimize gidelim. Sonra hurma bahçelerine. artık bundan sonra dünyadan keyif alalım.'' Çocuklarımız, dünyalıklarımız için çalışalım demiştik ki. Ve en fikufi sabilillah ve la tulku bi eydikum il-tehluke. Kur'an Hakîm Hazreti Cebrail bu ayetle nazil oldu. Eğer siz İslam'ı evinizle camiye hapsederseniz o zaman ahiretinizi tehlikeye atarsınız. Onlar Ensardılar, Ensarullah olmuşlardı. Allah'ın yardımcılarıydı. Hz. Muhammed'in yardımcılarıydı onlar. Bedir'de onlar vardı. Uhud'un, Hendek'in kahramanı onlardı. Eba Eyyub'du altı ay, Peygamber aleyhisselam evinde misafir eden. Demişler ki, yetmez mi ya Rabbi? Ensarullah olduk. Bundan sonra evimize çekilsek, kuran Hakim, işte o zaman... Ahiretinizi tehlikeye atarsın. Benim imam kardeşim, öğretmen kardeşim... Öğrenci kardeşim, sen İslam'ı buraya hapsetiyorsun, minber diyorsun, mihrap diyorsun, kürsü diyorsun, e, öğretmen kardeşim. Üçte kalkıyorsun, evine gidiyorsun ama senin okulun önünde eşkıyalar var, Hz. Muhammed'in düşmanları var. Hücre evlerine, dağlara, senin okulda bıraktığın, sokakta bıraktığın öğrenciyi, Dağ çıkaran, eşkıya var. Sen neden okulun kapısında Hz. Muhammed'in emanetini, bu ümmetin, bu milletin çocuklarını Allah Resulü Aleyhisselam ashabının yaptığı gibi akşam meyine davet etmiyorsun? Kaç Müslüman evinde, sahabe-i kiramın evinde olduğu gibi sohbetler var. Onların sadece hurmaları vardı, zemzemleri vardı. Bazen sadece çocuklarına yetecekti. O kadar azdı rızıkları ama sokakta kimleri buldularsa evlerini aldılar. Cami, Mescid-i Nebevi, bir de onların evleri. Onların evleri küçücük mescitlerdi. O evlerde akşam otururlardı, ekmeklerin bölüşürler, Hazreti Muhammed'i konuşurlardı. Peki bu hayattan şikayetçi olan kardeşim, sen evine o lisenin kaplarından... Kaç tane çocuğu haftada bir toplayıp evine alıp çayı, poşçayı, pastayı vesile yapıp Ehl-i Sünnet akidesine sahip bir hocayı açıp onu dinlettin. Ya sen dinledin, akşam onlara anlattın. Eğer anlatmıyorsak, anlatmıyorsak bu bozulan hayata müdahil olmuyorsak birinci kardeşlerim Kuntum khayra ummetin uhdirat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil sadece imamlar sadece öğretmenler değil la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün Müslümanlar bu hayattan sorumlular Allah soracak bize, hücre evlerindeki gençleri soracak, ''Sen'' diyecek, ''Apartmanların planlarını yaptın, peki ümmetin kurtuluşu için, Allah için, Ebu Yübel yaptığı gibi, bu ümmetin selameti için neler yaptın kulum?'' diyecek. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz, sahabe-i kiram ve onların çocukları, bakıyor ki bir rahatlama var, Diyorlar ki biz yapacağımızı yaptık. Artık bundan sonrasını değerleri yapsın. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz bir hutbe irade ediyor buyuruyorlar ki Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum La yazurrukum men zalle ila allahi merci'ukum Ey iman edenler aleykum enfusekum Kendinize sahip olun, ümmet olun ümmet ''Ümmetin nerede acı çekenleri varsa onlara sahip olun.'' ''Aleyke nefsek.'' demiyor. ''Kendi derdine bak.'' demiyor. Şimdi öyleleri var ki diyorlar. Kur'an'ın bu ayeti. Bana diyor ki sen camiden dışarıya çıkma. Camide anlat. Öteki diyor ki tekkeden dışarıya çıkma orada anlatıyor. Öteki diyor ki okuldan dışarıya çıkma. Sokakta ölüm var, sokakta tehlike var. Karışma eşkıyaya. Zehirliyorsa alsın götürsün. Sen kendini koru. Her koyun kendi bacağından asılacak. Ebu Bekir zamanında bu ifadeler, bu konuşmalar bunlar zahir olunca Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh hayır diyor bu ayeti yanlış anlıyorsunuz bu ayet diyor ki ümmetsiniz ümmet eğer sokakta zehirlenen bir çocuk varsa sen gidecek kus yavrum diyeceksin bu zehri Hz. Muhammed'e dön onun hakikatine onun ümmet yapısına dön ümmet olunuz eğer ümmet olursanız la o zaman size küresel güçler zarar veremeyecekler Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh, eğer siz Münker olanı, kötü olanı, onunla mücadele etmezseniz, engel olmazsanız o kötülük sizin şehrinize döner, ülkenize döner, beldenize döner, çocuklarınızı kaybedersiniz, eşkıyalar, ya zehirlerler ya da bir yerde onun ölümüne sebep olurlar. O halde ey ehli iman diyor Hz. Kur'an Allah'ın dinine sahip çıkınız İslam'ın çocukları Hani bir zamanlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri Medine'den yola çıkmışlardı Dünyanın farklı köşelerine revan oldular Roma'yı tarihten sildiler Bizans'ı sildiler İran'ı sildiler Mısır Firavun uygarlığını sildiler Şimdi dünyada acı çekenler var Eğer sen ve ben Kulluk merkezli yürüyüşümüze başlayabilirsek küresel güçler sinilecek Allah'ın inayetiyle. Tatarlar, Moğollar işgal ettiği zaman İbni Kesir rahmetullahi aleyh diyor ki o zaman bir Müslümana Tatarlar yenilecek Moğollar deselerdi kimse inanmazdı, kabul etmezlerdi. O kadar inanmışlardı zalimlerin iktidarına. Ama yok oldu Moğollar. Moğollar Müslüman oldular. Dervişler ölüm pahasına onların saraylarına girdi. Oralarda zal Muhammediler okudular. Eğer sen ve ben Allah ve Resul davasını anlatmak için o büyük hükümün olduğu günlerde Moğol saraylarına kadar girip oralarda Allahu Ekberler diyenler gibi Allahu Ekber'i hayatın bütün şubelerine taşıyabilirsek Allah bu ümmetinin yeniden açacak İslam'ı, Allah Resulü'nü bekleyenler, yeniden selamete, yeniden saadete ulaşacak. Ama önünde bir tane engel var, o da şu kardeşim. Başında belki sarık olanlar, göreceksiniz, onlar çağın zehrini alacaklar ve diyecekler ki, falanın devlet yapısı, filanın devlet yapısı, benim neden bir devlet yapım olmasın diye, ''Ulus anlayışını bu ümmetin çocuklarına aşılayacaklar.'' ''Kim?'' Ulus anlayışını bu ümmetin çocuklarına aşılıyorsa, başında sarık olsa bile bu adam şunu söylüyor. İnne hadihi ummetüküm ümmeten vahide. Ebu Bekir'i, Süheyb'i, Bilal'i, Selman'a alıp ümmet yapan Hazreti Kur'an'a Hazreti Muhammed e diyor ki Sen orada dur ey Kur'an, senin çağın kapandı ey Kur'an. Ümmet devri bitti ey Kur'an Şimdi ulus çağ başladı ey Kur'an diyor Allah'ın ayetine meydan okuyan Sarıklı o zavallılara rağmen Sen, çağın ırkçı, faşist Ulus anlayışlarını kusar Hz. Muhammed'in Farklı ırk ve renklerden olan Ümmetini içirdi O ümmet şerbetini içebilirsen. Allah önümüzü açacak, Allah yolumuzu açacak, Allah'a giden yolu sen açacaksın azizim.